Merhaba su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Bu hafta Yusufeli Barajı'ndan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda Çoruh Vadisi'nin üzerinde Çoruh Nehri üzerinde bulunan 10 tane barajdan bir tanesi olan Deriner Barajı'ndan bahsetmiştik. 12 Aralık 2012'de açılışı yapılmıştı ve Türkiye'nin en yüksek barajıydı kendisi. Deriner Barış, evet. evet Deriner Barajı. Şimdi onu e, sollayacak bir baraj geliyor. Barajın yapımı e, yani daha doğrusu e, imzaları atıldı. Ama 40 senedir gündemde Yusufeli Barajı'ndan bahsediyoruz. Yusufeli Barajı tamamlanırsa 270 metre yüksekliğinde bir baraj olacak ve Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Dünyanın da üçüncüsü olacak. Gerçekten <gülüyor> Büyük bir baraj geliyor. Evet, büyük bir barajdan karşı karşıyayız. Evet. Ee, bu hafta bu konuyu konuşurken e, istedik ki e, bu... Yusuf El Barajı'nın yapımına karşı başından beri mücadeleye katılmış olan birisi bizimden olsun ve ondan son gelişmeleri alalım diye düşündük. Akgünde ifade ettiği gibi en son gelişme işte 2012'nin Ekim ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile inşaatı gerçekleştirecek olan konsorsiyum lideri Limak Holding arasında bir... Projenin yapımı için sözleşme imzalandı. Hmm. Ee, hem bu e, son gelişmeyi hem de ondan önceki açılan davaları konuşmak üzere Yusufeli ilçesini güzelleştirme, yaşatma, kültür varlıklarını koruma derneği başkanı Recep Akyürek'le e, bu meseleyi e, detaylı bir biçimde konuşmak istedik. Recep Bey hattı mı acaba? Recep Bey merhabalar. Hoş geldiniz programımızda. Su hakkında arıyoruz sizi. Ben Akgün. Ben Teşekkür evet. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Ee, şimdi size birkaç tane sorumuz olacak. Ee, bu Yusufeli Barajı 40 senedir gündemde aslında. Ee, evet. bu süreç içerisinde açılan davalar nelerle ilgiliydi? Bu davaları kimler hangi gerekçelerle açtı? Bize biraz bu e, hani gelişimden bahsedebilirsiniz. Nereden nereye geldi dava sürecinde Yusufeli? Paylaşabilirsiniz. Seviniriz. 2 tane dava açtık. Ee, ancak onlarca kişinin taraf olduğu bir davaydı. O evet. şekilde düzeltelim. Hı hı. Ee, i̇lk başvurumuzu biz Yusufeli Kültür Derneği, e, Yusufeli Belediye Başkanlığı, Yusufeli Kılıçkaya Belediye Başkanlığıyla birlikte hı hı. 2001 yılında Bir 20 Aralık 2001 yılında 2001. yaptığımız hı hı. başvurunun reddi üzerine Şubat 2002 tarihinde e, Danıştay 10. Dairesine 2002 yıl 149 esas sayılı dosyasında açmış idik. Hı hı. E, bu davanın e, sürecinde şöyle oldu. E, 10. daire Danıştay'ı niye açtı? Onu da kısaca açıklayayım. Evet lütfen. E, bu Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış bir ihale kararıydı. Hı hı. Normalde ihalleri kurumlar yapar. Ancak Yusufeli e, Barajı her ne Hikmet'te Bakanlar Kurulu kararıyla Fransız e, Fransa Devleti ile işbirliği halinde Fransız firmalara ihale edilmişti. Evet. Bu dava devam ederken Fransız firma, İngiliz firmalar, ortaklaşa konsersiyum halinde yürüyen bu dosya davadan çekildiler. Özür diliyorum. Projeden çekildiler. Hı -hı. Sonrasında AK Parti hükümeti döneminde bu ihale tekrardan canlandırıldı. Doğuş Kaldin. Holding AŞ'ye verildi. Sonrasında e, Doğuş Holding AŞ dışı finansman arayışına girdi. Bizim Yusuf e, Ali halkının e, sivil mücadelesi sayesinde biraz dava, biraz sivil mücadele. E, onlar da vazgeçti. Sonrasında devlete tekrar geri döndü bu proje. Şu anda e, devlet 2 e, yıl süreyle yapıştır devlet modeliyle evet. ihaleye çıktı. Talepli çıkmayınca bu defa kendisi ben yapacağım diye. Evet. Ee, devam ediyor. Davaya gelirsek, tekrar davaya dönersek Danıştay 10. Dairesi'nde açtığımız davada bu projede kamu yararı olmadığı, Hı -hı. ihalenin usulsüz olduğu ve Çevre... e chat raporunun bulunmadığı. Chat raporu e, yazılmadan projeler yapılabiliyor yani onu anlıyoruz biz buradan. Evet, evet. Hı -hı. O onun gerekçesi olarak da e, biliyorsunuz bizim e, chat kanunumuz 1900 80'li yıllarda çıktı. Ee, Hı -hı. Yönetmeliği 93 tarihinde yayınlandı. Hı -hı. Ee, yönetmelik yayınlandığında yönetmeliğin geçici birinci maddesini e, ihtas ettiler. Geçici birinci maddede de şöyle bir ibare vardı. Ee, 1993 yani yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki, önceki Hı -hı. E, projelerin işte kamu yararı kararı alınmışsa, kamulaştırma yapılmışsa, yani işe başlanmışsa anlamında değerlendirebileceğimiz veya projeleri kesinleştirilmiş, işte yer seçimi yapılmış gibi ibareler kullanılarak bu projeler muafiyet verdiler. Muafiyet verdiler, evet. Muafiyet verdiler, Barajı'nda da, da bu kapsama e, dahil soyular. ediyorlar, evet. Hı -hı. Ancak e, Yusufeli Barajı'nın bu kapsama girme şansı hiçbir şekilde yok. Danıştay bunu zaten e, 10. Dairesi kararında belirtti. E, yani projenin bulunması kesin proje olduğu anlamına veya işte icraata geçildiği anlamına gelmez gibi e, değerlendirmelerle uzun bir değerlendirme. Hı hı. E, bunlarla tabii sizi sıkmak istemem. Sonrasında e, devlet bunu idari davalar genel kuruluna temize etti Danıştay. Orda karar o bozuldu direkt... değil mi? Evet orada bozuldu. Ee, bozulurken de oy çokluğuyla bozuldu. Hı hı. Yani iki üyenin görüşü e, 10. dairenin görüşü lehinde olsaydı şu anda e, bu proje tamamen bitmiş. Hı hı. Gözüyle bakacaktık. Çünkü e, Danıştay 10. dairesi proje aynı zamanda kamu yararı yoktur'dan da iptal etti. Evet. Yani hı hı. sadece chat raporu yoktur'dan değil. Kamu yararı yoktur'dan. Ihale, evet. Kamu yararı yoktur ve ihale usulüne uygun yapılmamıştır şeklinde de iptal etti. Tüm taleplerimizi kabul etmişti. Tabii idare genel kurul bizce siyasi davrandı. Veya işte devletçi yapı siyasi demeyelim. Hı hı. Devleti koruduğunu zannederek üyeler sağ olsunlar yanlış hatırlamıyorsam 16'ya 13 oyla hı hı. karar bozuldu. Hı hı. Biliyorsunuz ilk Dava olarak tanışta açılan davaların üst merci dre genel kurulu onun üstü olmadığı için 10. dairın direnme hakkı da yok Hı. Bu nedenle orada bir yasal bir eksiklik var üst kurul kararına direnme hakkı olmayan 10. daire mecburi kar nedeniyle mecburi olarak ida genel Kurulu kararına uydu. Biz de onu tekrar temiz ettik. Karar yaklaşık 20 gün 20 önüm, önce önüme geldi. Hı hı. Şu anda o süreç bitmiş gibi. Ancak onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecektik. Biliyorsunuz bu yeni yasal değişiklikle Anayasa Mahkemesi'ni önümüze çıkarttılar. Evet. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ni deneyeceğiz. Hı hı. Olursa Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse verir, vermezse İnsan Hakları Mahkemesi'ne o dosyayı götüreceğiz. Evet. Ancak bu arada bu süreçte projede birçok değişiklik yapıldı. Projenin e, tamamen şeyi değişti. <gülüyor> e, bet, e, Kaya dolgu barajdan beton dolguya çekildi. Evet. Proje alanında birçok derivasyon tünelinden, yolundan birçok değişiklik yapıldı. Yani yeni bir proje yapıldı diyebileceğimiz bir aşamaya gelindi. Hı hı. Biz bu defa bunu her şey yeni, yeniden ihale yapılıyor. Yeni ihale kararını takip ederek <gülüyor> biz bunu tekrar dava konus ettik. 31.07.2012 tarihinde hı hı. ihalenin yapılacağı duyurulduğu tarihin hemen akabinde ihalenin yapılmaması Projenin iptali için başvuru yaptık. Çet raporu yoktur yine aynı. E, Yeni benzer, bir proje sağlarım. olması adına yeniden çet raporu isteyebilirsiniz değil mi bu durumda? Yani bu yepyeni İste, bir proje ise. Tabi tabi 2008'de kesinleşti bu. Hı -hı. Yani Hı -hı. 93'teki bir muafiyet. Hı -hı. E, bunu bağlamaması gerekiyor. Evet, evet. E, Hı -hı. Bu davaya işte 31.7. 2012'de başvurumuzu yaptık. Red cevabı gelince. Özür diliyorum, ret cevabı gelmedi. Ee, i̇lk defa ile bunca yazışma yaptık. İlk defa bize cevap vermediler. Ee, Zımmı ret, ee, 60 günlük süreyi bekledik. Hı hı. 60 günlük süreden sonra, e, süresi içerisinde Rize İdare Mahkemesi'ne davamızı açtık. Ancak Rize İdare Mahkemesi e, 2008 tarihinde Yusufel Merkezi'nin taşınması Kanununu gerekçe göstererek davayı 4 sene sonra açmasının süresinde değildir gibi komik bir karar verdi. Hmm. Şu anda onun da temiz hazırlıklarındayız. Bu hmm. yeni değişen projeyle ilgili de temiz aşamasındayız. Şu anda süreç bu mihvalde devam ediyor. Devam ediyor. Yani evet. bu anlattıklarınızı evet. takip etmek bile e, çok evet. zor. Yorucu. Yorucu. Yani biz de hani bu programa hazırlanırken dönüp e, bu davalar yani Yusufeli için açılan davalar nedir, nasıl gelişiyor diye bakmaya başladığımızda bile e, takip etmekte güçleş, evet. güçlük Hı -hı. yaşıyoruz açıkçası. E, size kolaylıklar gelsin diyoruz bu açıdan. Teşekkür Ama e, şöyle bir ee... şey de yaptınız, değil mi evet. e, Recep Bey? E, bir geçtiğimiz yaz içerisinde e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bir şeyiniz var, dilekçeniz Dilekçe var verilmiş. değil mi? Evet. Ee, biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Onu şarkıdan sonra bahsedelim mi? Bir ara vereceğiz. Ee, bir şarkı dinleyeceğiz. Ondan sonra siz e, hatta kalabilirsiniz Recep Bey. Tamam. Şarkımızdan sonra tamam. bu soruyu cevaplamak üzere sizinle tekrar buluşacağız. Teşekkür evet ederim. Karmate'den Dereler Akar Akar'ı dinliyoruz şimdi. dörel la kana kan dağılır e bin yani dağılır e bin yani dağılır bin yani gâibul haye binyane sularım yazın gel zamanı yazın gel zamanı Yazın gelir zamanin Yazın gelir zamanin Ha bu andel yürekum, sanki detler sandığı, sanki detler sandığı. Şimdi bu parçayı dinledikten sonra tekrar sorumuzu e, sorumuza dönelim. Recep Bey'e şöyle sormuştuk. E, geçtiğimiz yaz sonunda Yusufeli Barajı ve HES projesinin iptali için... E, ...Başkan Recep Akyürek, Yusufeli ilçesini güzelleştirme, yaşatma kültür varlıklarını koruma derneği adına... ...bir dilekçe yazmış. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazılmış. E, burada şeyden bahsediyorsunuz siz e, Recep Bey. Yani bu barajın... E, Maliyetini hesaplarken sadece hani bu barajın e, yapımında kullanılan e, masraflar değil. Yapımda kullanılan işte ürünlerin masrafları değil ama şeyden bahsediyorsunuz aynı zamanda. işte ekolojik maliyeti, Sosyal toplumun maliyeti. üzerindeki maliyeti evet. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet şimdi bir e, projeye karşı çıktığımız e, Ayşikar ancak şöyle bir e, toplumda algı var. Şimdi biliyorsunuz sivil toplumun gücü toplumdan gelir hı. Toplumu e, Haklılığımızı inandırabilmek için Arkamızı alabilmek için e, Savlarınızın da yerine oturması gerekiyor Burada e, toplumda işte Türkiye'nin enerji ihtiyacı var Yok 60 milyar dolar Petrola verdiğimiz para da enerjiye e, sayıldığı için hı hı. Toplumdaki bu yanlış Algının e, kırılabilmesi Açısından Bazı e, kar zarar analizleri yapmak Gerekiyor Tabii biz Yusufeli'deki insanları mağdur olacak dediğimizde işte perişan olacak dediğimizde şu düşünülebilir ya oradaki işte 10 bin, 20 bin, 30 bin neyse insan hı hı. 70 milyon için bir Feda yükün altına evet. denilebilir. Bunu doğru olmadığını yani bununla beraber tamam bu insanlar yükün altına girsin ki 70 milyonun yükünü 30 bin insanın çekmesi ne kadar doğru, doğru bir şey bu ayrı bir tartışma evet. konusu da. Hı -hı. E, onunla beraber haklılığımız ortaya çıkartabilmek için ben e, o e, dilekçede de bahsettiğim üzere belli maliyet hesapları yaptım. Ve bu benim yaptığım hesaplar e, aya oturup bilimsel, bilimselliğe yakın hesaplar. Hı -hı. Ancak ben daha geçenlerde DSA'daki e, görevli arkadaşlarla, ee, sohbetimde aldığım rakamları sizinle paylaşayım. Hı hı. Ee, yol için 1200 TL ee, 1.2 milyar TL öngörülüyormuş. Hı hı. Bu rakam e, devletin ağzındaki rakam. Kamulaştırmalar e. için en düşük 1.5 milyar, en yüksek 2.5 milyar TL arasında bir rakam. Hı hı. Gövdeyi biliyorsunuz 500 milyona ...ihale ettiler. Elektromekanik tesisatlar... ...300-350 milyon... ...dolar civarında... ...yeniden yerleşim maliyeti... ...500 milyon diye öngörülüyor. Yani toplamda 4 milyarlık bir rakam. Hı hı. Bu 4 milyarlık rakam... ...7 yıl içinde harcanacak. Hı hı. Buna 7 yıl sonra... ...elektrik üretmeye başlayacak. Buna o 4 7 yıllık dönemde... ...4 milyara... reel faiz yani borçlanma faizini... ...eklediğiniz zaman... Bu rakamın 5-6 milyar dolar tutacağı açık. Belki daha yukarı. Ki bunlar devletin kendi öngördüğü rakamlar. Buradaki, Bizim hesaplama yaptığımız rakamlarla e, onların e, hesaplamaya dahil etmedi ancak gidecek birçok e, para var. Evet. Bunun, devletin yaptığı hesaplarla bile projenin hiçbir zaman kara geçmeyeceği ortada. Evet, kendi yani, rakamlarından yani, yola çıkarak bunu söylüyorsunuz. evet, Kendi hesaplarından yani. yani. Onların hmm. rakamıyla evet. ortaya çıkan durum. Bizim yaptığımız farklı. Ben diğer boyutundan baktım. Diğer boyutu çünkü tek başına hareket şeyimiz yok. Yani biz bu projenin ekonomik maliyetini hesap eden mühendisler değiliz. Nesli'de bu yörede yaşayan insanlar olarak da şey yapıyoruz. Yusufeli şöyle bir yer. Yusufeli de. Hılısu Barajı'ndaki e, Sayın e, Bakan'ın açıklamalarının olduğu gibi bir durum yok. Yusuf de zannedersem 300-500 tane Gürcü kökenli e, insanımız dışında tamamı Türk kökenli insan. Hı -hı. Ancak bu Türk kökenli insanlarla ciddi şekilde Yusuf e, tarihte defalarca yer değiştirilmiş. Yani Hı -hı. E, bu insanların e, burada yaşaması birilerine rahatsızlık veriyor. Ben madenciler diyeyim, siz başka bir sebep diye. Yani bu projenin e, asıl nedenleri ekonomik olmasından ziyade bu yöredeki bu insanların e, buradan sürgün edilmesi. Başka bir amaç ben bunda göremiyorum. E, çok düşündüm, 10 yıldır, 15 yıldır kafa örüyorum. Bunu devletin bakanlarıyla da karşılıklı dile getirdim. Yani parçalıklı hmm. olsun, başka e, top başta. Bana doyurucu hiçbir cevap vermiyorlar. Neden zarar eden bir proje yapılmak zorunda sorusuna cevap veremiyorlar. Bunu düşündüğünüz zaman diğer taraftan da şu anda oturmuş olarak 4000'in üzerinde konutu olan yaklaşık tabelada 7000 gözüküyor ama hı hı. normalde 10.000'in üzerinde bir ilçe merkezi olan ve bölgenin cazibe merkezi bir ilçe gidiyor. Evet. Yusufeli hı hı. sadece Yusufeli için bir ilçe değil. Yusufeli <gülüyor> Bu bölgedeki Uzun Deresi, İspiri, e, Oğultusu, evet, birçok ilçenin de cazibe merkezi. Evet aynı zamanda Erdo... rafting parkurları, e, doğal sporları da e, var. Çok Merkezleri yaygın. Var. Evet. E, biliyorsunuz e, Çoruh Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden neyir. bir tanesi. Hmm. Dünyanın da tabii Türkiye'deki en yüksek zorluk derecesine sahip akarsulardan bir tanesi ve çok uzun süre e, rafting yapma şansı var. Ve yabancı turizm için, rafting için biliyorsunuz dünya 94 dünya şampiyonası Yusufeli ilçesinde yapıldı. Evet. Yine Türkiye'nin yapay tek e, kano parkuru Yusufeli ilçesinde evet. yapıldı. Yani evet. bunu federasyon Yusufeli ilçesine hmm. gördü. Kaç e, Kaçkar Tourizme sonra göçüler için çeşitlilik e... açısından da zaten son derece zengin bir bölge. Bütün Çorum valisi bir sadece Yusufeli Gür... değil. Evet, değil. için önemli sayılan 3 tane kilise. kilise e, Onlar sular evet. altında kalacak. Evet, evet. Evet. Yani çok sayılacak ee, şey var ama bizim programımız kısıtlı olduğu için. Evet. Ben bir soruyla e, bitirmek istiyorum. Şimdi bu e, açılan iki davada Yusufeli halkı baraja karşı açılan bu davanın arkasında diyebilir miyiz? Bir de ondan bahsetsiniz. Yani bölge halkı ne düşünüyor neyi bu konuda? Ne düşünüyorlar yani insanlar? Açılan Şimdi, davalar barajlar? Şöyle bir şey var. Önceki davamızın tüm ilçe halkı arkasındaydı. Ancak şu andaki davanın arkasında mıdır değil midir diye sorarsanız evet. insanlarımızı başbakan korkutuyor. Başbakan ile evet. ülke yönettiği için... Daim başbakanın e, bu yapılacak dediği anda insanların direnci kırılıyor çünkü onunla mücadele edecek gücü kendilerinde göremiyorlar. O yüzden e, ağırlıklı bir kesim yüzde 90 oranındaki bir kesim evet. Yusufeli ilçesinin baraj olmasını kesinlikle istemez. Ama, evet, ama... barajın iptaline Hı -hı. inanır mı derseniz bu oran çok daha aşağılara düşüyor. Hı -hı. Yani sadece söyleyebileceğim o çünkü bu e, insanların e, Gücüyle kendine olan özgüveniyle alakalı bir şey. Evet, Biz tabii. inanıyoruz ancak insanlarımızda o inancın kaldığını da gördüğümü söylesem zor. Evet yani durum bu şekilde. Son bir evet. soru daha soralım çok az zamanımız kaldı. E, acaba bu yeni yerleşke de yeni yerleşme e, yerlerinde yani onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz ne noktadadır e, böyle yeni Yusuf elinden bahsediliyor şimdi hatta evet. e, şey demişler e, belediye başkanı Yusuf belediye başkanı demiş ki artık bizim de işte yeni bir ilçemiz olacak hatta göl manzaralı olacak demiş biz buna evet. çok üzüldük böyle bir şey belediye başkasının <gülüyor> söylemesi çok acı tabii de ne durumdadır evet. yani inşaatı başladı mı insanlar ne düşünüyorlar Yok. onunla ilgili. Şu anda şu anda herhangi bir inşaatın başladığı yok. Hı. Sadece TOKİ'nin belli şeylerde hazırlık yaptığını, imar planı hazırlığı yaptığını evet. biz de hariçten duyduk. Evet. Ancak hı. şöyle bir şey var. Yusufeli şu andaki yerinin dışında Yusufeli'nde bağlayıcı insanları burada tutucu bir yerleşim yeri ben göremiyorum şahsen. Hı hı. Orasının da hiç olacağını sanmıyorum. Yusufeli'nin Milliyet gazetesi yazarlarından Şükran Hanım var Şükran'ı çakmak hı hı. E, o e, bir haber yapmıştı Yusufeli dağa taşınacak çok yerinde hı hı. E, slogan varı bir şey gerçekten eğer bu baraj yapılırsa Yusufeli dağın tepesine taşınacak e, insanların oraya e, tenezzül edip gideceğini de hiç sanmıyorum. Göç olacak e, demek bugün... ki yani. O zaten orada kamulaştırma bir tane yerleşen insan yok. Evet. Kamulaştırma bedelleri karşılığı insanlara ödenecek miktarların çok cüzi olacağı söyleniyor ki diğer yapılan barajlarda da aynı şey söz konusu oldu. Eee evet. yeni yerleşke yerine taşınmamaları durumunda büyük şehirlere göç etmeleri ki yeni yerleşke yerindeki evleri de aslında yüksek fiyatlardan satacakları da söyleniyor. Yani kamulaştırma Doğru. bedelleri karşılığı larında aldıkları e, paralar yeni evlerine yetmeyecek. yetmeyecek e, büyük evet. şehirlere göç etmek zorunda kalacaklar. A, aynen öyle, öyle olacak. Görüyor. O e, yeni yerleşim yerindeki binalarla ilgili ben bir e, yazışma yapmıştım DSİ Genel Müdürlüğü'yle. Hı hı. Bana verdikleri cevap şuydu. E, yeni yerleşim yerinin e, kayalık, dağlık bir yer olduğu için e, düzeltmesi çok yüksek bir maliyet maliyeti, gerektiriyor. Hı. Maliyeti o, de maliyet... yüksek yani. Bu maliyet ortaya çıkmadığından size ben binaların fiyatını sormuştum. Kaç liradan satacaksınız insanlara, ne kadar metrekare dairelere, ne kadara satacaksınız diye. Arsa bedeli düzleştirilmediğinden, arsa bedeli belli olmadığından fiyat oluşturamadık. Daha sonra evet. bildireceğiz diye cevap verdiler. Eğer o arsa maliyeti ki 500 milyon liralık bir maliyetten bahsediyoruz... 500 milyon liralık bir maliyet oradaki arsanın metrekaresini herhalde 1500-2000 liraya çeker. Evet. Onu da fiyatlara vurduğunuzda en ucuz binanın herhalde 150-200 bin lira olacağını düşündüğünüzde çok burada 5 şey, katlı, katlı bir binasını 6 katlı bir binasını veren bir adam orada 1-1,5 bir, bir dayla ancak alacak gibi ancak bir durum öyle oluyor. Olur. Evet. Kimse onu tercih etmez. Yani. Evet doğru. Çok teşekkür ediyoruz evet, Recep Bey. Programımız içine, maalesef bitti. Ayırdınız. Daha sohbet etmek istiyorduk aslında çok soru evet, vardı ama Teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkürler. Ee, başarılar verdiliyorum. diliyorum. Sağ, sağ olun. Diliyorum. Size de aynı evet. şekilde. Evet. Evet şimdi e, bitiriyoruz programımızı. Geçen hafta bir gelişme olmuştu. Evet, sanki. Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan Bozkoya Hidroelektrik Santrali'nin e, bölgenin ekolojik ve dengesini bozacağı ve çet kararı alınmadan e, projenin hazırlandığı gerekçesiyle e, projenin iptali için dava açılmıştı. E, bu dava sonuçlandı. E, daha önce yürütmenin durdurulması kararı veren Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından e, dava sonunda projenin iptaline karar verildi. Bu sevindirici bir haber. Ee, umut ederiz ki hani şimdi Türkiye'nin e, derin erdirde sollayacak e, hmm. en büyük, en Aynen. yüksek barajı olacak. Yüksek, evet. Yusuf Eli Barajı'nın az önce de e, avukat Recep Akyurey'in ifade ettiği gibi sosyal, ekolojik, kültürel e, açıdan e, yıkımlara yol açacak. Yusufeli Barajı'na da emsal teşkil etmesini ve e, barajın yapılmasını durdurması konusunda e, bir olanak tanımasını umut ederek bu haftalık programı kapatalım. Aynen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.